Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncer 95.0 Açık Radyo e, Hukuk Güvenliği programında her ayın ortasında yaptığımız gibi bundan böyle e, Hukukun Tatmimi programını sunmak üzere İbrahim Aycan arkadaşımla beraberiz. Yine Tarihin derinliklerinden bugüne kadar hukukun takvimini, aslında hukukun güvenliğini sağlamak için tarihin yaşadığı acıları, sıkıntıları, bugün yaşadıklarımızın daha öncekilere göre benzerlikleri olduğunu ama bu tarihsel sürecin sonuçta insanların hukuk güvenliğine kavuşmak için bir uzun yol olduğunu göreceğiz. Evet şimdi tekrar e, İbrahim Aycan arkadaşımız bize hazırladığı bu hukuk takviminden eskiden yeniye doğru sıralamalarını yapacak. Tüm dinleyicileri selamlıyorum. Ahri Bey üstadım. E, Ocak ayında başladığımız bu programda üçüncüyü yapıyoruz. Ocak, Şubat ve Mart. Ocak ayında günlere göre bir sıralama yapmıştık tarihin bir döneminden öbür döneme geçişler şeklinde yapmıştık ikinci programdan itibaren tarihin en eski döneminden günümüze doğru ay olarak geldik gün ayrımı yapmaksızın ve üçüncü programımızda da aynı modeli uygulamaya devam edeceğiz Çünkü tarihin geçmiş yani günlerin çok bir önemi yok olayların önemi var diye düşündüğümüz için tarihin en eski döneminden bilinen tarihin en eski döneminden günümüze doğru yavaş yavaş bir akış sağlamış bulacağız. Yalnız çok sayıda olay var. Tarihte yaşanmış binlerce olayın arasından e, bir seçki yapmaya çalışıyoruz ve bu Programımıza seç... en programımızı... uzun olanlarını yoksa bunlar e, tabii ki Mart ayının içine e, e, sığabilecek e, veya Mart ayının içinde olan o kadar çok e, hukukla ilgili, hukukun siyasetiyle ilgili, siyasetin hukukla ilgili o kadar çok olay var ki bunların içinden çok e, zorlu bir seçkiyle e, bunları İbrahim e, Aycan arkadaşımız aktarmaya çalışacak. Öncelikle e, Yunanlı filozof Aristoteles'ten. Evet, den başladık e, seçkimize. Aristoteles yaşamını yitirdi. M.Ö. 332. Bahri Beysad'ım geçen ayda... Sokrates'ten bahsetmiştik biliyorsunuz. Sokrates'i 500'ler meclisi idama mahkum etmişti. Bu ay yine bir filozofla başlamış oluyoruz. Çünkü filozoflar bugünkü hukuk kuramının da belki de kurucusu sayılabilirler. Özellikle evet, Aristoteles felsefenin ve de e, hukuk e, açısından da devletin teorisyenlerinden birisi Aristoteles özellikle Atinalıların e, Atinalıların devleti kitapçığı ee, önemli bir kaynak olaraktan görüyor. Arkasından hemen geçiyoruz süratle Ovidius. Yine bir e, Romalı Romalı bir şair Ovidius. Ceza hukukçuların sıklıkla kullandığı hatta internet sitelerine, sosyal medya hesaplarına sık sık paylaştıkları bir söz vardır. Ceza kaldırılabilir ancak suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar diye bir söz var ve bu sözün sahibi Obidus doğdu. Evet. E, tabii 43. Evet. Tabi bu e, suçun insanların içinde yaşadığına ilişkin tez belki de biraz işte çok e, eski bir artık bana göre eskide kalan bir tezin sahibi Lombroso'ya da benziyor. Oysa bugün artık Suçu yaratanın kriminoloji biliminde yani hukuk, tıp, felsefe, psikoloji hepsini birlikte değerlendiren kriminoloji biliminde suçun kaynağının aslında e, toplum olduğu ve toplumdaki e, olaylar ve ilişkiler olduğu e, kabul ediliyor. Evet programımız bir tartışma programı olmadığı için buna karşı ben hiçbir cevap vermeyeceğim. Hemen e, sonraki olayımıza geçiyoruz. 20 Mart 1792 Fransa Milli Meclisi Giyotin yöntemiyle idam cezalarının verilmesini, infaz edilmesini onayladı. Ee, bunu bir doktor icat etti Giyotin'i biliyorsunuz ee, ve önemli bir süre uygulandı. Daha sonra 1789 Fransız ihtilalinden sonra kurulan e, özellikle e, ihtilal mahkemeleri, e, de e, verilen idam cezalarının nasıl infaz edileceğine ilişkin düzenleme de belki böyle başladı. Evet, e, insanlık tarih boyunca hep öldürmüş, infaz etmiş. E, sadece bu infaz şekillerinin nasıl olacağını tartışmalar, bu infazları nasıl yok edebiliriz, insanca özgür bir, bir şekilde, özgürce, bütün dünyayı kardeşçe paylaşarak nasıl yaşayacaklarının yöntemlerini daha çok düşünselerdi. Belki daha İyi durumda olacaktık, daha faydalı olacaktı ama hep idamları giyotinle mi yapalım, elektrikle mi yapalım, kurşuna dizerek, dizerek mi yapalım, işte açık ortamda mı yapalım, kapalı yoksa, ortamda mı yapalım, yoksa suya, suya mı yapalım? boğalım değil mi, evet. suyla boğma yöntemi, ama, ama çünle, çünle ki, boğma yöntemi var evet. üstadım. Ama artık şimdi anlaşıldı ki e, idam veya ölüm cezası bir ceza değil bu kabul edildi. Evet, dünyanın birçok yerinde halen ölüm cezaları var. Ama Avrupa istisnasız artık e, bu cezanın bir ceza olmadığını, e, ölüm, ölümün bir ceza olmadığını kabul etti ve evet. o yüzden e, bunu yasakladı. Avrupa bir şey, e, Avrupa Konseyi üyelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üyelerine. Bunu yasakladı. Yani bu konudaki ek protokolleri Türkiye'de kabul evet. etti ve Türkiye'de de 2000'lerden itibaren artık idam cezası kesin olarak ortadan kaldırıldı ve yasaklandı. 1857-8 Mart ile ilgili bir notunuz var görüyorum. 1857'ye gelmeden önce bir hususu belirtmek istiyorum. Biraz önce giyotinden bahsetmiştik. Giyotin bir idam infaz yöntemi. Bundan 100 yıl sonra, bin, yaklaşık 100 yıl sonra, 1899'da yine New York bölgesinde ilk defa bir kadın elektrikli e, sandalyede idama mahkum edilmiş. Bunu da dip, bir dipnot olarak belirtmiş olalım. 1807'de kölelikle ilgili bir ilerleme var. Hem İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta hem de Amerika'da, Amerika e, Birleşik Devletleri e, herhangi bir... E, Ülke ile ülkeler arası köle ticaretini yasakladı. Kökünden kaldırdı. Birleşik e, Krallık Parlamentosu ise köle ticaretini yasakladı. Birbirine paralel aynı ay içerisinde iki ülkenin almış olduğu karar e, var. Bugün de İngiltere ile Amerika birçok politik konularda birlikte hareket ediyorlar biliyorsunuz. 1857'de 8 Mart'ın doğumu var. 8 Mart e, Emekçi Kadınlar Günü'nün doğuşunu yaratan bir trajedi var üstadım. Ondan siz bahsettik istersiniz belki. Evet. E, Tekstil işçilerinin direnişi sırasında çıkan bir yangında ölen kadınlardan söz ediliyor ama oysa e, bunu e, özellikleri yakılarak o, o kadınların öldürüldüğü e, de iddia ediliyor. Bunun üzerine e, 8 Mart 1857'deki bu olayla ilgili e, Clara Zetkin'in e, 26-27 Ağustos 1910 tarihindeki ikinci enternasyonale bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda bunun e, bir Dünya Kadınlar Günü anması olarak e, kabul edilmesini öneriyor ve bu oy birliğiyle kabul ediyor. Arkasından da zaten Birleşmiş Milletler Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak veya Dünya, dünya kadınlar, kadınlar Günü diyor Birleşmiş olarak, Milletlerin kabulü, Birleşmiş kabul. Milletlerin kabulünden sonra belki bir evrensel bir şeye dönüştü. Güne dönüştükten sonra kutlama günü gibi algılanıyor tıpkı anneler günü gibi. Evet. O biraz formasyonu değişiyor diyebiliriz. Evet. evet. Ama bizim için anma günü. Evet. Biz hukukçular için en azından bu trajedi anma günü olarak devam ediyoruz. Evet, yani 8 Mart biraz... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü idi. 5 Mart ise Hukuk Devleti Günü olarak Türkiye'de kutlanmakta. 4 Mart mı? 5 Mart mı? 5 Mart. 5 Mart. 5 Mart'ın önemi şu: 1993 yılından itibaren dünya dünya diyorum Türkiye Hukuk Devleti Günü olarak. Anlıyor. Ancak bunun bir önemi var. Şu ki Osmanlı Devleti döneminde. 5 Mart 1868'de Danıştay ve Yargıtay iki ayrı kurum haline getirilmişler. Meclisi Valay-ı ı Adliye isimli kuruluş ikiye bölünmüş Danıştay ve Yargıtay kurulmuş. Ve bu iki kuruluşun ayrılmasını e, temsil 1993 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her yıl Hukuk Devleti Günü olarak kutlanmaya başlanmış. 1868 yılının hemen e, ertesinde 1877 yılına geliyoruz değerli üstadım. 1877-20 Mart'ında Padişah II. Abdülhamit Meclisi Mebusan'ı açılış açış konuşmasını yapıyor. 1876'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk hukuk tarihinde diyelim, ilk anayasa kabul edilmişti. Dediğimiz ilk anayasal metni kabul edilmiş. Padişah tarafından uygulamaya geçirilmişti. Bundan bir yıl sonra Padişah ilk parlamentosu diyebiliriz. Türklerin ilk parlamentosu 1877'de II. Abdülhamit tarafından açıldı. Her ne kadar kısa bir süre kapanmış olsa bile bu çok önemli, sembolik bir gün idi. Bunu da hukuk takvimine almış olduk. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Hukuk takvimi sayfalarından hukuk kansütübelisi buko.com adresinden takip edebilirler tabii ki. 1900 yılına geliyoruz. 1900 yılında Fransa'da çocuk ve kadınların çalışma saatleri günde 11 saat ile sınırlandırıldı. 1921'e geliyoruz. Yalnız 1921'e gelmeden önce bir açıklama yapmak isterim. 1921 ile 1927 yılları arasında Mart ayında gelişmiş çok sayıda olay var. Bunları özet halinde ve kısa kısa geçmek istiyorum. Bunların arasında eğer sizin önem verdiğiniz, önemli olduğunu düşündüğünüz husus olursa lütfen araya girin ve bu konuda yorumlarınızı belirle paylaşın. 1921 yılında savaş koşulları var. Cumhuriyet öncesindeki kurtuluş savaşı var. Ve çıkarılan kanunun ismi şu. Düğünlerde men İsrafat Kanunu. Ben bu kanunu açıkçası hukukçu olmama rağmen Bundan bir yıl öncesine kadar bilmiyordum böyle bir kanun varlığından hiç haberim yok idi. Savaş koşullarında düğünlerde israf yapılmasın, çok fazla çeyiz takılmasın, çok fazla alfız tüketilmesin anlamında bir kanun bu. Hemen 1923'e geçiyorum asker ve sivil mahkumların affı oluyor. Çünkü savaş bitmiş artık Cumhuriyet inan edilmiş. O sert koşullar geçtiği için bazı mücrimlerin cezalarını affetmek için hemen kanun çıkarılmış. Bu arada 1921-23 arasında birçok af kanunları mevcut. 2 Mart 1924'te e, şeriye ve evkaf vekaleti e, kaldırılmasına halk parkası yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde e, karar verildi. Şeriye ve evkaf vekaleti, e, şeriat mahkemeleri vardı bu e, vekalete bağlı olan. Ayrıca vakıflar e, müdürlüğü var. Idi. Bu, vak bu vakıflar için bir müdürlük kuruldu. Şeriye mahkemeleri kaldırıldı ve Yavaş yavaş layık sisteme geçirilmiş oldu. 1924'te yine 3 Mart'ta hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarılmasına dair bir kanun. Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 5 Mart 1924'te Marif Müdürlüğü Tevhidi Tedrasat Kanunu gelince medreselere el koydu. Biraz önce bahsettiğim kanuna paralel bir uygulama. 1925'te Takriri Sükun Kanunu çıkarıldı. Evet, 4 Mart 1925'te takviye sukun ee, bu çok önemli bir kanun diye düşünüyorum. Buna paralel olarak çıkarılan başka bir kanun daha vardı ama takvimimizde bugünkü Mart ayının takviminde yok. O da güyaneti vataniye kanudur biliyorsunuz ve istiklal mahkemeleri vardır. Bu paralel minvalde e, kurulmuş olan mahkemeler vardır. Yine hemen 6 Mart 1925'te... Bu 4 Mart takviye sukun kanunu aslında huzurun sağlanması yasası anlamına gelen yasa ki sulhü, güvenliği, kamu düzenini bozacak her türlü cemiyet, teşebbüs, kışkırtma ve yayını yasaklamak amacıyla çıkarılmış. Dolayısıyla bu yasaya dayanarak da her konuşanın, her yazının yani siyasi iktidara karşı e, muhalefet edenin cezalandırılmasını sağlayan bir norm kabul edilmiş oluyor ki bu da Cumhuriyet dönemindeki yasaklamalarla ilgili ifade özgürlüğünü engellemekle ilgili önemli bir yasa olarak kabul ediliyor. Ve zaten sizin notlarınızda görüyorum 6 Mart 1925'te de taklidi süküm kanununa dayanarak İstanbul'da 6 gazete ve dergi tevhide Efkar, İstiklal, Son Tevbirap, Aydınlık, Sebülül Reşat ve Orat Çekiç Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılıyor. 31 Mart 1925. Onu evet. Önce bir kanun çıkarılmış, hemen kanun çıkar çıkmaz. Ertesi gün Bakanlar Kurulu gazeteleri kapatıyor. Gazeteciler tutup. Yani değişen bir şey yok. 1925'te neyse, 50 1975'te aynı 2005'te aynı 2015'te aynı. Yine şimdi, bu, şimdi, şimdi bu şimdi bu gazeteleri bu, kökünden kapatmasak hukuk, bile. İnternet siteleri kökünden kaldırılıyor. Hukuk güvenliğini artık. sağlayamayacağımız anlamına mı geliyor? Evet günün birinde sağlanacak. Sağlanacağına inancımız tam olarak. Bunu, biz e, de bunun için mücadele ediyoruz. Tam olarak inancımızı koruduğumuz için bu konuşmaları yapıyoruz. Toplumumuzun da bu yönde davranmasını bekliyoruz. 31 Mart 1925 Şeyh Said İsyan'ın olduğu bölgede divan harbin verdiği idam cezalarının Onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkında kanun kabul edilmiş. İşte bu da biraz evet ki ölüm cezaları ile ilgili e, bugün dünyanın geldiği nokta açısından e, geçmişte kalan e, en azından ülkemiz açısından geçmişte kalan önemli bir e, şey, tarih evet. acı bir tarih. Peki Bahri Bey Üstadım, 1925'te e, bu kanun kabul edildi. 1 Mart 1926'da Modern Türk Ceza Kanunu kabul edildi. Modern Türk Ceza Kanunu kabul edilmeden önce Osmanlı'dan kalan bakiye kanunlar uygulanmaktaydı. İtalyan Ceza Kanunu iktisap ettikten sonra bir zihniyet değişikliği oldu mu istedim? Evet. E, bir, e, 1926'da kabul edildi. 1926 biliyorsunuz zaten hem e, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, yani 2004'te 2005'te tamamıyla değiştirilen ceza kanununa kadar yürürlükte olan bir kanun 765 sayılı kanun ama 1926 aynı zamanda Türkiye kanunlarının içinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının içinde medeni kanun ve borçlar kanunun ve birçok kanununda ee, Avrupa'daki belli ülkelerden Medeni kanun ve boşlar Kanunu İstişleden söz gelimi ikti edildiği bir tarih 765 sayılı kanunun Özelliği de İtalyan Ceza Kanunu'ndan ve İtalyan'ın e, Daha liberal işte 1980 1896 tarihli Zannederli Kanun dediğimiz kanundan Esinlenerek alınmış bir kanun Ama daha sonra bu İtalyan e, Ceza Kanunu 1930'da Mussolini döneminde e, yani e, Mussolini döneminin Adalet Bakanımı tarafından e, değiştirilmiş e, ve dolayısıyla bu kanunun etkileri de bizim yine Türk Ceza Kanunu'na e, etkili olmuş bir e, tarih. Evet. Pekala o zaman hemen şöyle bir girizgahla yapalım sonraki konuya. 1926'da Türk Ceza Kanunu kabul edildikten hemen sonra 1927'de İstiklal Mahkemeleri kapatılmaya başlanmış. Bu minvalde Ankara İstiklal Mahkemesi ve Şark İstiklal Mahkemesi muhtemelen Erzurum'dadır durumdadır değil mi bu mahkemelerin ee, sanıyorum sanıyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum yahut da hatırlıyorum. Bu mahkemelerin görevine fiilen son verilmiş. Yarın yalnız, yalnız bu konuda bir dipnot bilgi vermek isterim bu şart mahkemesi 5 bin kişiyi yargılamış. 420 idam kararı vermiş. 223'ünü gıyabi olarak vermiş bu idamların. İdam cezasını gıyabında vermiş. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve 207'si 200, de vicahi. Evet, evet. Yaklaşık 3 bin civarında 3, 5'te 3'ü yaklaşık olarak 2800 civarında ferahat etmişler. Geri kalanları da çeşitli cezalara çarpılmışlar. 1932 evet. yılına geliyoruz. Bu, bunu geliyor. söyleyebiliriz. Evet. Tabii bu istiklal mahkemeleri arkasından işte sıkı yönetim mahkemeleri, arkasından devlet güvenlik mahkemeleri, arkasından Milli özel korunma yetkili, mahkemeleri özel, vardır. Evet, dersiniz. özel yetkili mahkemeler, terörle mücadele mahkemeleri, bütün bunlar aslında cumhuriyet tarihinin başından beri e, olağanüstü mahkemelerin kurulduğunu ve olağanüstü mahkemelerde e, e, yargılamalar yapıldığını doğal bunların yargıç aslında, ilkesi doğal yargıç İl güzel, çok güzel doğal yargıç ilkesinin ihlal edildiğini ve aslında bunların hukuk güvenliğini engelleyen hukuk güvenliğine zarar vermiş yargılamalar olduğunu ve bu yargılamaların da daha sonra hukukçular tarafından kamuoyu tarafından hep e, olumsuz olaraktan tespitinin yapıldığını, bunların acılar ve üzüntüler getirdiğini e, ve hukuk güvenliği programını yapan bizler olarak bu olağanüstü mahkemeler döneminin de e, sona ermesi e, temennisinde bulunduğumuzu ifade edelim. Bir hususa dikkat çekmek isterim. Olağanüstü mahkemelerin kurulduğu dönemler genellikle olağanüstü siyasi gelişmelerin meydana geldiği dönemler. Ne zaman olağanüstü bir siyasi gelişme olsa hemen arkasından olağanüstü mahkemeler ve doğal, doğal yargıç ilkesine aykırı davranışlar artmış, şiddetlenmiş ve Türk siyasal tarihine baktığımız zaman 3 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir, 20 yılda bir sürekli olağanüstü bir durum söz konusu oluyor. Olağanlaşmaya çalıştığımız dönemde e, doğal e, seyirinde ilerleyen durumlar hemen tersine dönüyor ve dolayısıyla gerçekleşiyor. Gerçekler çarpıtılıyor, hakikatlere aykırı sonuçlar ortaya çıkıyor Boş, ve hiçbir zamanda gerçeğe ulaşılamıyor. Ya aslında tabii bizim e, Cumhuriyet tarihimize baktığımızda olağanüstü mahkemeler ve olağanüstü yargılamaların dışında da, sivil mahkemelerinin de çok e, doğal e, ve çok adil kararlar verdiğini e, söyleyemeyiz. E, en azından yani askeri mahkemeler e, hemen siz söyleyeceksiniz. Harbi Okulu Mahkemesi'nin Nazım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkum etti. Evet 1932'ye geldiğimizde hemen yine bir olağanüstü yargılama biçimi meydana gelmiş. Nazım Hikmet hem Harbi Okulu Mahkemesi tarafından hem de donanma komutanlığı askeri mahkemesince aynı suçtan ötürü iki defa ayrı ayrı yargılanmış. Roma hukukundan gelen ceza hukukunun temel prensibini bizim mahkemelerimiz o zaman da ve bu yargılama devam ederken henüz Nazım Hikmet bu defa 1930 yılında bir yıl sonra Gece Gelen Telgraf isimli şiirinden dolayı halkı rejim aleyhine kışkırtmak suçlamasıyla yeniden yargılanmış. Evet bu Gece Gelen Telgraf şiirini açık dinleyicileri bilir. Gece Gelen Telgraf 4 heceden ibaretti. Vefat etti. Şiir bu. Bundan dolayı da Nazım Hikmet yargılanmıştır. Evet geçelim o zaman sadece Türkiye'de değil yani Sovyetler Birliği'nde de tıpkı 1789 Fransız İhtilali'nde olduğu gibi devrimin çocukları sonunda başlarını feda etmek zorunda kalmışlardır. Sovyetler Birliği'nde de Ekim Devriminin önderlerinden Nikolaev Buhari'nin 18 kişiyle birlikte idam cezalarının infaz edildiğini söyleyip hemen nereye geçiyoruz? 1939, yavaş ilerliyoruz. 1938'den 1939'a geçtik. Türk hukuk tarihinde önemli kurumlardan birisi halen yaşayan önemli bir kurumdur. Lütfen duyarlı dinleyicilerimiz bu kurumunu takip etsinler. Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen sonra kurulmuştu Türk Hukuk Kurumu. Halen yaşamaktadır. Halen eserler öğretmeye devam etmektedir. Bu kurum 1939'da 20 Mart günü kamuya yararlı çalışan dernekler statüsüne alınmış. Bu e, bilgiyi paylaşmak istedim ben. 1946'ya geçiyorum buradan. Nazım Hikmet'in düşünce suçundan e, ötürü örgüt üyesi gibi ya da terörist gibi yargılanması e, var idi. 1933'te. 46'ya geldik. Savaş bitti. İkinci Dünya Savaşı e, bitti artık normalleşme beklenir ama hala normalleşmiyoruz. Zekeriya Serten, Sabiha Serten, Halil, Lütfi, dördüncü, Cemil Bayko, Cemil Baykur ve Cemi, Cami Baycı, Can Cami Baykur, değil mi? Cemi evet. değil. Evet, Cami. E, ve hapis cezasına olmuşlar. Bu da yine düşünce suçundan. Ee, i̇lk derece mahkemesi karar vermiş, hapis cezası vermiş ama daha sonra gazetecileri Yargıtay e, bu kararı bozduktan sonra serbest bırakmış. Ee, sonra ne oldu davanın akıbetini bilmiyoruz. Daha sonra e, yeniden yargılanıp yeniden ceza almışlar mıdır? Muhtemelen öyle bir şey olmuş. Yok olabilir. Ee, Yargıtay'ı bozmasından sonra serbest bırakıldıklarını biliyoruz ama e, daha sonra da Zekeriya Sertel ve Sabihya Sertel'in Yurt dışına gittiklerini ve yıllarca ülkelerinden uzak yaşadıklarını da biliyoruz. Bu da trajik tabii. 1950'ye geçiyoruz. Soykırım suçunun işlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşme. İkinci Savaşı'ndan sonra imzalanan en önemli sözleşmelerden birisi. Bu sözleşmeyi Türkiye 23 Mart 1950 tarihinde onayladı ve artık sözleşmeye taraf oldu. Evet. 12 Mart 1951 tarihine gelmek istiyorum. Sevgili Bahri Bey Üstadım, bu tarihte çok önemli bir olay meydana geldi biliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, 12 Mart 1951 tarihinde Avukat Bahri Bayram Belen dünyaya geldi. İyi ki doğdunuz Üstadım. Neyse beni mahcup ettiniz, bunu konuşmayacaktık ama tabii açık radyoda öyle kimseye sansür konulamaz. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ee, evet, 3 Mart 1962 tarihinde İslam Demokrat Partisi'nin kapatılması kararı var değil mi? 3 Mart evet. 1952 tarihinde e, kapatılmış e, bu o, siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili ilk önemli kararlardan biri. Evet, e, Üstad'ım e, ilk kararlardan birisi olmakla birlikte Türkiye'de e, İslam kavramını ya İslam parti, ismini bir İslam ismini kullanan, bir kullanan parti. E, ilk parti ve daha sonrası bildiğim kadarıyla yok ve parti kapatılmış ama bu parti Demokrat Parti döneminde e, kapatıldı bunu unutmayalım e, yine Demokrat Parti döneminde 1952 döneminde yapılan bir yargılamayı hemen atıp yapmak istiyorum Tijaniyet diye bir tarikat var e, bildiğim kadarıyla Afrika'da e, Cezayir Fas bölgesinde olmuş bu. Evet. Bu tarikatın Türkiye'deki üyeleri yargılanmışlar. Bu tarikatın Türkiye'deki lideri. Fas'ta Seyit Ahmet Tijani tarafından evet. kurulan bir örgüt. Kemal Pilavoğlu Türkiye'deki lideri. Mahkum olduktan sonra tarikatı bıraktığını pişman olduğunu vesaire söylemiş ama bu arkadaşımız aynı zamanda hukuk fakültesi. Okumuş, Onu da belirtmeden evet. geçemeyeceğim. Ankara diyeceğim. bir ağır ceza mahkemesinde 74 evet. kişinin yargılanmasıyla bir mahkumiyet kararı var. Evet şimdi Demokrat Parti dönemi 1952 bir tarikatın üyeleri yargılanıp ceza alıyorlar. Ve bir parti, İslamcı bir parti hakkında da kapatma kararı verilmiş. Bunlar önemli dipnotlar diye düşünüyorum. 1954 yılına geldiğimizde 8 Mart tarihinde e, basın kanununda e, sert değişiklikler meydana gelmiş ve o tarihten itibaren e, gazetecilerin tutuklanması, e, gazeteler üzerinde ağır baskıların kurulması, insanların susturulması daha kolaylaştırılmış e, ve bunun kurbanlarından hemen bir tanesine geçmek istiyorum. 1959 yılında Mecipbazol kısa kürek örneğin bugün. Adnan Menderes'le kutsayanlar, Necip Fazıl Kısakürek'ü de kutsayanlar Necip, Adnan Menderes tarafından çıkarılmış bir kanun ile Necip Fazıl'ın hapislerde süründüğünü mahkemelerde süründüğünü yani neden zikretmezler? Ben bu çelişkiyi hiçbir zaman e, kaldıramıyorum açıkçası. Bu çelişki değil bence e, çünkü iktidardan mecliste ve hükümette demokrat parti olabilir ama e, yargı onlardan bağımsız olarak karar verebilmiş. Tabii bu kararlar doğru mu yanlış mı o ayrı bir şey. Yani e, gazetecilerin yazdıkları şiirler, yazdıkları romanlar, kitaplar, makalelerden dolayı yargılanmasını ve sonuçta da mahkum edilmesini hangi siyasi iktidar döneminde olursa olsun ve hangi yargı mercileri bu kararları verirse versin kabul etmekle ve onaylamak mümkün değil. Evet, ancak şuna vurgu yapmak istiyorum. Eee Menderes tarafından çıkarılan bir kanunun sonucunda ağırlaşan koşullar sebebiyle başında. Yani göbe. Menderes tarafından... 1959 yılında yapılan yargılamada yazdığı yazının ismi Menderes'in Kalesi yazısından ötürü. Fuat Köprülü'ye hakaret ettiği için. Diğeri diğeri ise 1960 yılında 2 Mart'ta Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği için ayrıca Atatürk'ün hatırasına hakaret kanunu da Demokrat Parti çıkarmıştır. Bunu da bir dipnot olarak vermek isterim. O da 1952 tarihli sanıyorum. Yanlış hatırlamış olmayalım. Belki 1954'te olabilir o tarih. Evet. Evet. 1962 yılına geliyoruz. 1900 61'de yeni anayasamız kabul edilmişti biliyorsunuz. Gündüm Ondan 20, evvel 27 Mayıs, Mayıs 1960 darbesi meydana gelmişti ihtilalden sonra. İhtilal kendisini korumak için Tedbirler Kanunu isimli bir kanun çıkardı. Ve 27 Mayıs aleyhine konuşmak, propaganda yapmak, yazmak, çizmek sıkı tedbirlerle koruma altına alındı diyebiliriz. 27 Mayıs'ın ruhunu korumak buradaki amaç. Ancak 1960 yılında askeri yönetim tarafından görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerini olanak sağlayan kanun da 28 Mart 1962 tarihinde mecliste kabul edildi. Askeri yönetimin görevden aldığı akademisyenler görevine iade edildi. Bunlardan Sıddık Sami Onar ve Ali Fuat Başgil'i de e, burada Sıttık Sami Onar'ı ben özellikle anmak isterim. Sıttık Sami Onar o dönemde İstanbul Üniversitesi'nin rektörü değil mi üstadım? Sanıyorum yani. Yanlış hatırlamış olmayalım. Ee, ve ama ida hat, idari hukuku konusunda Türkiye'nin bana göre e, isyan bir, etmişler. bir numaralı orjinal yüzyıl. Meslektaşlarının askeri bir darbe sonucunda görevden alınmalarını isyan etmişler ve istifa etmişler. İstifa etmişler ve bu 147'lerin affına dair kanun çıktıktan sonra Ali Fuat Başkil onurlu davranmış ve demiş ki gelmiyorum üniversiteye tekrar dönmemiş üniversiteye. Ali Fuat Başkil ki Hatay Anayasası'nı Anayasası hazırlayan insandır. Ee, ve şeyden sonra da 27 Mayıs darbesinden sonra da yine Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemiş ve zorla o fikrinden vazgeçirilmiştir biliyorsunuz. Ee, şunu demek istiyorum. Ee, geçmişte evet bilime Uygun davranan, bilim namusuna, bilimin haysiyetine uygun davranan çok sayıda insanımız vardı. Bugün de bu e, bilimin onuruna sahip çıkan insanların artmasını diliyoruz değil mi ustaz? Ve arttığını düşünüyorum. E, 22 Mart 1963'te yasada duruşmalarında idama mahkum edilen ancak cezası müebbet hapse çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar hakkında tahliye kararı verildiğini 22 Mart 1963'te notlarınızdan görüyorum. Evet burada e, o zaman. E, Çok sert tepkiler olmuş ama Celal Bayar tahliye edilince e, hemen darbe sonrası tabii 63 e, iki yıl 3 yıl geçmiş Celal Bayara neden tahli tahliye ediyorsunuz diye sert tepkiler de e, gelmiş. Aslında aslında yasa da mahkemelerinin adil bir yargılama e, olduğunu e, yaptığını söyleyemeyiz e, ve e, o gün de üç başta başbakan Adnan Menderes olmak üzere iki bakan Fatih Uçur, Zorlu ve e, Polatkan idam cezası mahkum edildi ama Celal Bayar yaş nedeniyle idam cezası verilmediği için tahliye edilmek durumunda e, idam cezası verilemedi ve daha sonra tahliye edildi. Evet apaydın, Avukat Apaydın kardeşler de Baro tarafından Or avukatlıklarını yapmamaları yönünde yasaklanmışlardı diyorsunuz. E, hayır. Değil mi öyle? Hayır. 27 Mayıs darbesinden sonra İstanbul Barosunun yönetim kurulunun bu vatan hainlerinin e, davalarını kimse hiçbir avukat bakmayacaktır diye bir karar alındı. Buna rağmen Orhan Aydın ve de Burhan Aydın e, ve de e, birkaç Hüsamettin avukat Cinderuk Hüsamettin Cindoruk evet Hüsamettin Cinderuk, e, onların avukatlığını yaptı. Ama çok enteresan bir şey var ki daha sonra 1976 yılında Çağdaş Avukatlar Grubu da Menderes ve arkadaşlarının avukatlığını yapan Orhan Apaydın'ı İstanbul Barosu Başkan Adayı gösterdi ve onun orada olağanüstü bir mahkemede e, sanıkların savunma hakkını hatta İstanbul Barosu yönetiminin aldığı karara rağmen Korkusuzca yapmasını bir avukatlık duruş olarak kabul etti. Sosyalistler, devrimciler, sosyal demokratlar, liberaller orana paydının bu e, baro başkanlığı adayını desteklediler. Bu da bana göre e, çok önemli bir e, karar ve çok önemli bir olaydır diye. Baro başkanı olması sanıyorum iyi bir talih e, olmamış. E, Orhan, Orhan Bey'in Bey İstanbul Barosu Başkanı olması avukatlık tarihinde önemli bir Bizim açımızdan tarihde, iyi bir tarih. iyi bir şey. Ama kendisi de, açısından, açısından marze trajik bir şekilde kendisinin ölümüne sebep olduğu darbe ama, biliyorsunuz. Ama bu başka. Bu, yani o 1980'de e, Barış Derneği üyesi olmaktan dolayı Siz ve Siz de Barış Derneği davasında avukatlık yaptınız mı? Evet. Öyle hatırlıyorum evet Barış Derneği davasında ben Mahmut Diker'den ve birçok sanığın avukatlığını yaptım. Orhan Bey'in buradaki e, yargılanması da zaten bir ayıptır. Ama zaten 1980 yılının sabah 4'te 5 general tarafından yapılan bildirisinde insan haklarını savunan bazı kurumlar diye İstanbul Barosu'nu baş hedef haline getirdiğini biliyoruz. E, sonuçta da e, yasada davalarında ee, avukatlık yapan Ad, e, Orhan Adliye Apaydın, kendisini halen daha e, büyük saygıyla, büyük sevgiyle, onurla anıyorum. Ee, İstanbul Barosu'nun e, bulunduğu sokağın adı da Orhan Adliye Apaydın sokağıdır. Evet, evet. evet. Değerli üstadım, e, hangi tarihe geçiyoruz? Tarihi 21 Mart 1966. 1966 e, yılında, 21 Mart gününde. Uluslararası ırk, ırk ayrımı ile mücadele günü Evet var. Bugün e, çok bilinen bir günü bilmiyorum. Önümüzdeki e, hafta olacak değil mi? E, evet. Önümüzdeki hafta hangi güne denk geliyor tam bilmiyorum ama 21 Mart'ta bugün. Pazartesiye geliyor. Pazartesi. Pazartesi. Evet. Güney Afrika'da bir katliam gerçekleşiyor. Ve bu katliam yıl dönümleri artık 1966'da Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir kararla ırk ayrımcılığını önlemek ve bu konuda duyarlılık yaratmak açısından dünya çapında bir anma günü olarak yine düzenlenmiş. Evet e, o zaman e, kaldığımız yerden devam ediyoruz üstadım. Evet 19 Mart 1969 olarak Avukatlık Kanunu 136 sayılı Avukatlık Kanunu yürürlüğe girdiğini 7 Nisan 1969'da da resim üniversitede yayınlandığını, pardon 19 Mart 1969'da kabul edildiğini ve 7 Nisan 1969'da da resim üniversitede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini. 20 gün soru zaten evet, resim üniversitede yürürlüğe girmiş. Arkasından hemen, bir evet, e, arkasından hemen 71 yılında 12 Mart muhtırasını görüyoruz. E, 12 Mart muhtarası Türk Silahlı Kuvvetleri. Olan... bir gün. Evet. 1960'da darbe oldu. 1971'de darbe oldu. 1980'de darbe oldu. Yani 10 yıllık periyotlarla sürekli. E, yalnız bu e, 12 Mart muhtırası muhtıradan ziyade bir gerçek bir darbe aslında. Evet. E, ve 12 Eylül'e giden, 12 Eylül daha sert bir darbe. E, ona giden yolları, yolun taşlarını döşeyen bir e, muhtıra idi. E, Birçok zulüm gerçekleşti. O dönemde bizim hukuk camiasını, hukukçuları ve bu alana ilgi duyan insanları ilgilendiren çok önemli şahsiyetler vardır. Benim zihnimde canlandırdığım ve Türkiye'de bilim düşmanlığının, hukuka düşmanlığın, düşünce özgürlüğüne düşmanlığın sembol şahsiyeti diyebileceğim Bülent Tanör hocamız, Profesör Bahri Savcı, Osman Mümtaz Soysal, e, gibi duayen hukukçular dahi bu 12 Eylül döneminde şey 12 Eylül diyorum, 12 Mart döneminde büyük zulme uğradılar. Üniversiteden atıldılar, vatan haini ilan edildiler. Evet. gözaltına alındılar, tutuklandılar. Mümtaz Soysal Hoca cezaevinde Savcı dairesi. Savcı evlendi Mümtaz Soysal Hoca. Evet. E, Bülent Taner yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Anayasa profesörü. Fransa'da Fransa'da hocalık yaptı Bülent Taner Hoca ve 1976'da döndü. E, bildiğim kadarıyla bir af çıktı. Cumhuriyetin evet. e, 50. yıl dönemine ilişkin bir af çıktı. 1976'da geri geldikselikten de darbe oldu. Yeniden vatan haini ilan edildi ve 1990'a kadar yine Danıştay kararıyla dönene kadar Gülen Taner Hoca yine vatan haini olarak Fransa'da e, en saygın Fransız üniversitelerinde dersler verdi ama bizim kendi vatanımızda vatan haini idi. E, 12 Mart'ın böyle bir kara bir e, yüzü evet. var. Anayasa Profesör Bahri Savcı da e, TRT'de yaptığı bir açık oturumda direnme hakkına ilişkin sözleri üzerine gözaltına alındı. Bir ay tutuklu kaldı hakkında açılan davadan nihayet neyse beraat kararı verildi. Evet. E, ve e, 6 Mart 1972'ye geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Adalet Komisyonu. Süreç gez devam ediyor. Darbe evet. süreci devam ediyor. Gezgezmiş ee, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı. Evet TVM'nin Adalet Komisyonu'ndan bu karar geçti. 6 Mart'ta hemen 10 Mart'ta Türkiye ve Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu e, oylama yaptı ve idam kararlarını onayladı. 53 red oyu var. 6 çekimser. 238 kabul oyu. Ağır bir ezici bir çoğunlukla. Evet. İdam kararları veriliyor ve hemen 23 Mart'ta 13 gün sonra Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı 12 Mart'ta biliyorsunuz Cevdet Sunay'a karşı yapıldı. Cevdet Sunay da eski asker de bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamış evet, eski, olmayalım. Evet. Ve hemen hızlı bir şekilde bu kararı onayladı ve 25 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Cevdet Sunay'ın bu onay kararına karşı hemen dava açtı ama bu dava açılmış olması infazları durduramadı yani infazlar e, maalesef gerçekleşti evet acı bir e, e, maalesef e, ifade özgürlüğü özgürlüklere ilişkin e, yeni bir e, e, şeyde e, tarihte 7 Mart 1973 İsmail Beçik Beşikçi komünizm propagandası yapması suçundan 7 8 yıl hapse mahkum oldu arkasından devam edelim çünkü zamanımız oldukça e, 1978'e sınır... geldiğimizde e, çok önemli bir olay var İstanbul biz ben ünivers İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum siz de e, öylesiniz. Evet. E, İstanbul Üniversitesi'nin e, Hukuk Fakültesinin hemen yanında Eczacılık Fakültesi vardır. Orada önemli bir katliam meydana geldi. Evet e, 16 Mart katliamı Eczacılık Fakültesi önünde e, burada 7 öğrenci e, parçalanarak öldü. Yaklaşık 40-45 veya 41 kişi yaralandı. Ve bu e, yaralanmada e, e, bu e, bombayı atan kişilerin sivil bir polis aracından çıkan kişiler e, olduğu iddiası vardı. Bu konuda çok ciddi bir e, dava takibi yapılmasına rağmen bu davada e, zaman aşımı nedeniyle düştüğünü ifade edelim. 16 Mart ayrıca başka bir önemli tarih. O da Halepçe katliamı. İki katliam da aynı güne denk gelmiş değil mi? Ama o 10 yıl sonra olması lazım. Evet. 16 Mart 1988'de bilindiği gibi işte e, Irak ve e, İran arasında bir savaş vardı. Ve bu savaşta ee, Kürtlerin e, e, İran'ı desteklediği iddiasıyla e, bir e, o zamanki devlet başkanı Saddam Hüseyin tarafından El Enfal Hareketi adlı isyanı bastırma operasyonu e, başlatıldı. Bu bilgilerimizin e, Wikipedia'dan alındığını e, sayın dinleyicilerimize ifade edelim. Ve bu ıı, operasyon ıı, sürecinde 16 Mart 1988 tarihinde MiG-23 uçaklarıyla Halepçe'ye zehirli gaz bombaları taşıyan 8 uçakla ıı, bomba atıldığı ve bu ıı, saldırıda da 3.200 kişiyle 5.000 kişi arasında kişinin öldüğünü bu olaydan sonra bir e, dava ya da bir soruşturma evet, süreci var mı üstadım? Şöyle 10 bin ve 7 bin e, arası sivilliğin yaralandığını söyleyelim. E, bunun e, daha sonra Irak Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından 1 Mart 2010 tarihinde soykırım eylemi olarak Halepçe katliamını tanıdığını, kararın Kürdistan Bölgesel Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu katliamın tanınması için kanun teklifinin yapıldığını ifade edelim. Ve gerçekten dünya tarihine de, bölge tarihine de çok ağır bir acı olarak geçtiğini ifade edelim. 1988 yılında gerçekleşen bu olayı diğer olayla diğer katliamla İstanbul'da gerçekleşen diğer katliamla birleştirmek için o bilgiyi vermiş oldu. Biz tekrardan 1978'e dönüyoruz Üstadım. Ee, yine kara bir gün, yine, yine kötü bir gün. Hukuk tarihi açısından, Türkiye hukuk tarihi açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı, savcı Doğan Öz, maalesef e, suikaste uğradı ve öldürüldü. E, karanlık bir olayı tam çözmek üzereyken iken, yakalamak üzere iken, kendisi e, maalesef kurşunlara hedef oldu e, savcı Doğan Özden bahsetmiş bahsetmişken hemen 2015'e ben bir gitmek istiyorum özür dilerim o 2015'e gitmeden evvel şunu söyleyeyim savcı Doğan Özün 1978'de öldürülmesi olayı aslında bu kahraman Maraş olayları arkasından sıkınetim ilanı ve arkasından da 1980-12 Eylül darbesinin hazırlık hareketleridir diye düşünüyorum. Çünkü bu siyasi cinayetler hemen arkasından ciddi bir şekilde e, olağanüstü rejimlerin gelmesinin habercisidir diye bir tespitim var benim kendime. Evet ben 2015'e hemen geçmek istiyorum. 2015'te de yine bir Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı. Maalesef e, kurşunlara hedef oldu. E, savcı Mehmet Selim Kiraz, evet, o da kendi makam odasında biliyorsunuz öldürüldü. E, 1978'den 2015'e bu olaylar başka öldürülen savcılar da var. Tunceli'de de öldürülen öldürülen savcımız oldu. Ama e, Cumhuriyet'in savcılarının öldürülüyor olması. Çok ciddi bir problem. Bunu devletin aslında, devletin engelleyebilmesi aslında, gerekir. Diye aslında bu, bu cinayetlerin e, hiçbir haklı gerekçeyle e, kabul edilmesi mümkün değil. Hiçbir haklı gerekçe bu cinayetleri kabul edemez. Çünkü bu cinayetlerin hemen arkasından olağanüstü yasal düzenlemeler, olağanüstü tedbirler, özgürlükleri engelleyen tedbirler gelmiştir. Bu bakımdan bu cinayetleri şiddetle kılınadığımı ben tabii ki. E, gerek e, Savcı Öz, gerekse Selim Kiraz'ın öldürülmüş olmaları, hukuk uygulayıcıları olan bu savcıların öldürülmüş olmaları hukuka tehditleri, Hukuk güvenliğini açıkça tehdit eden eylemlerdir. Bu yönüyle de vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, 1978'leri Hemen hızlıca e, geçmek gerekiyor. Vaktimiz 19... azaldı sanıyorum değil mi? 1900, evet çok az kaldı. Ee, 12 Seç. Eylül döneminde hemen e, hızlıca geçelim. 1986'da 12 Eylül döneminde e, ki birçok biliyorsunuz 1 milyon 650 bin kişi hakkında işlem yapılmıştı. Birçok insan yüz binlerce insan gözaltı tutuklandı. Ama 1986'da bir e, infaz yasasında değişiklik yapılmış ve Kenan Evren 50 bin kişiye yakın hükümlü tahliye etmiş. Bu arada 1986'da yine, evet, tahliyesi işlemleri başlatılmış evet. e, çıkarılan değişiklikte. 1986'da 22 Mart'ta Mehmet Ali Ağca biliyorsunuz o da e, 80 iktidar döneminde Abdi Pekşi cinayetinin ötürü içeri girmişti ve kaçmıştı. Evet, Bu da çok önemli bir siyasi. Askeri cinayeti. bir düzende cezaevinden kaçabilmişti ve sonra evet. gidip papayı vurmuştu biliyorsunuz. Orada 1986'da ömür boyu hapis cezasına Çarptırılmış 1986 yılında bir Ali Ağaca. Bunu da dipnotlarımız arasına koymuş olduk. Evet. Evet, e, 1989'da e, bir e, türbanla ilgili bir yasa çıkarılmış ve bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. E, yani dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılmasını serbest bırakan yasayı Anayasaması gemisi iptal etmiş. Evet. Ee, Arkasından... 1994'de geçmek istiyorum. Evet. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalanmış. Bundan 27-28 yıl önce halen iklim değişikliği tartışmaları devam ediyor. Kuraklık ve dünyanın her tarafında çıkan iklim krizleri var. Mevsimlerin karışması her tarafta e, birçok sosyal dokuyu bir de etkileyebilecek e, kritik olayların meydana gelmesi süreci halen devam ediyor ama sözleşme imzalanalı 30 yıla yakın zaman olduğu halde daha da kötüye gittiğimiz gerçeği var. Bu çerçevede Açık Radyo'nun kuru, kurucusu ve yayı, e, genel yayın genel yayın, yayın koordinatörü mi? Ömer Madra'nın e, hangi yılda idi? Ömer Madra 2013'te sanıyorum e, bir iklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul manifestosu onun öncülüğünde yapılmış bir manifesto var idi. Ömer Madra'yı da buradan sevgiyle andığımızı belirtmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu alanda çok yoğun çalışmalar olan Dünya bir Dünya çapında insan. bu işin fikri takibini yapan en önemli insanlardan biri. Bunu zaten diyor izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyor. Evet 1996'ya geçiyorum. Düşünceyi Özgürlük isimli ortak kitap yayınlanmış ve bu kitapta bölücülük yapıldığı gerekçesiyle Yaşar Kemal bir yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş. Cezası ertelenmiş ama hapis kararı verilmiş. 2000 yılında Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Hukuk Genel Kurulu Kürt kökenli isimlere ilk kez onay vermiş. 1998'de Metin Göktepe'nin öldürülmüş öldürüldüğü davada e, kamu görevlilerine, polislere ceza verilmiş 7 yıl. Yani. Evet. E, Karslı zor kullanarak ölümüne sebebiyet verme suçundan 7 yıl ay hapis cezası. 6 poliste berat beraat etti. Hatta güvenlik nedeniyle bu davanın yargılamasının da İstanbul'dan alıp yani Eyüp'te gerçekleşen bu olayla ilgili Güvenlik nedeniyle yargılamanın e, e, Afyon'da yapıldığını, Afyon'da önce o kadar yoğun bir katılım oldu ki davaya e, kapalı spor salonunda yapılmıştı. O zamanın Şevket Kazan'ı bu katılımı görünce daha sonra e, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin e, de e, raporuyla yıkılma tehlikesi olan adliye binasını aldırdı davayı Şevket Kazan. Ee, bu da çok ciddi eleştirilere neden olmuştu o tarihle ilgili. Evet 24 Mart 2000'ye e gelelim. Genelkurmay Başkanlığı. Evet, daha önce iki defa darbe teşebbüsü e, yapan Talat Aydemir vardı biliyorsunuz. Birinci e, darbe teşebbüsünden sonra affedilmişti. İkincisinde ise idamdan kurtulamamıştı, idam edilmişti. Talat Aydemir'in darbe girişimlerine katılan diğer 1459 okulu öğrencisi 37 yıl sonra evet. e, hakları iade 2000 edildi. yılında 2000 yılında menlu haklarının iadesine genel kurmay başkanlığı karar vermiş evet. 2003 yılına geçiyoruz çok az kaldı dünya vaktimiz. tarihinde dünya Hukuk tarihinde en önemli olaylardan birisi gerçekleşti ve uluslararası ceza mahkemesi 11 Mart 2003 tarihinde göreve başladı Evet 2003 tarihinde e, yine 13 Mart 2013 tarihinde Anayasa mahkemesinin 13 Mart bir 2003, kararı var evet. evet Halkın demokrasi Partisi hadep kapatıldı. Evet 18 Mart 2003 tarihinde insan ticaretinin önlenmesine ilişkin birleşmiş Milletler protokolü kabul edildi. 10 Mart 2004 yılında yayy 1 ceza dairesinin 7 tipli öğrenciyi öldürmek için 7 kez. İdam cezasına çarptırılan Haluk Kırca'nın cezasını 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapsi cezasına dönüştürülmesine ilişkin Çünkü idam cezası kaldırılmıştı. 2000'lerin başında idam evet. cezası kaldırıldığı için müebbete evet. çevirmiş. Çünkü bu 7 tipli öğrencinin biliyorsunuz Bahçelievler Katliamı denilen e, bir e, şey e, olay e, ki bu Ecevit'in başbakan olduğu dönemde. Ee, ve o dönemde de e, Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı'ydı. O dönemde e, süratli bir şekilde hakikaten bu cinayetin sanıkları e, yakalanıp yargı önüne getirilmişti. Emniyet Genel Müdürü de uzakçı Kozakçıoğlu'ydu hatırladığım kadarıyla. Evet. evet e, Birazcık 2000, zamanımız azaldı. 2006. Programımızın sonunda bir duyuru yapacağız biliyorsunuz. Evet, o duyurumuza da evet, zamanımız kalsın isterim. 2006 engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin 13 Aralık 2006'da kabul edildiğini söyleyip geçelim. Evet. 2007'ye geçmek istiyorum. 2009'a geçelim hatta. E, pekala geçelim e, yalnız 2007'de kabul edilen bir güne atıf yapması a, Atlantik a, Atlantik aşırı köle ticareti ve kurbanlarını anma günü e, var ve 25 Mart'ta tutanıyor evet. bunu da a, belirtmiş olalım 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında bir 14 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açılmıştı bunu belirtmeden geçmeyelim 2008, 2009, 2011 2014 bu dönemde Ergenekon davası davaları ya da soruşturmaları evet. var ve bu dönemde İlhan Selcüğün sorgusu soruşturması, İlhan Serçioğlu, Ahmet Yüks, Şe Şe Nedim Şener, İlker Baş tutuklanmış 26 ay sonra serbest bırakılmış. Bunları da hemen kısa kısa üzerinden evet, geçmiş. Bu dönem, bu dönem Ergenekon davası ile ilgili tutuklamaların, gözaltıların olduğu bir dönem. Ve siz aslında demin söylediniz 23 Mart 2013'te iklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul Manifestosu ve burada Sayın Ömer Madra'nın... Gezegen da... elden gidiyor. Buna razı olamayız. Başlık bu. Ömer evet. Madra'nın bildirisi var. 7 Mart 2014 Ergenokon davasına yargılanan İlker Başbuğ'un 26 ay sonra ihlal gerekçesiyle tahliye edildiğini söyleyelim. Evet, değerli üstadım. 2016'da da yine bizim e, kişisel haklarla ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği yasaları kapsamında kişisel verilerin korunması hukuku e, ülkemize de artık e, mevzuatımıza girdi. Evet kişisel verilerin korunması kanunu kabul edildi. Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireyleri korunma sözleşmesi Türkiye tarafından kabul edildi. Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik kabul edildi. Böylece bir evet. e, 11 Mart 2019 yargı ettiği bildirgesi son dönemlerde yargıyla ilgili umutlarımızı arttıran bir bildirgeydi bu ama maalesef hiçbir e, yargıç ve savcının demeyelim ama siyasi davalara bakan Yargıç ve savcıların bu etiğe uygun davrandıklarını söyleyemeyiz üzüntüyle. Çünkü hukuk güvenliği açısından bu bildirgeye uygun davranmak çok önemliydi. Ama buna uyulmadığını ve bunun uyulmadığını herkesin gördüğünü tespit edelim. Şimdi İbrahim, İbrahim Aycan arkadaşımızın bir, bir, bir husus daha belirtmek isterim orada. arada. Bir süremiz evet. İbrahim Aycan arkadaşımızın o hal yargı etiği ile ilgili gelecek programı ben birkaç evet. bilgi aktarmak İbrahim üzere. İbrahim Aycan arkadaşımızın bir duyurusu var. Onu söyleyelim ve izleyicilerimize gelecek hukuk programında buluşmak evet. üzere hoşça kalın diyelim. Evet İbrahim. Cim. Evet, Bahri Bey üstadım. İstanbul Barosu'nun açmış olduğu bir yarışma programı var bütün bu yukarıda konuşmuş olduğumuz sorunlar var. Tarihten gelen sorunlar var. Türk yargı tarihinde gelen sorunlar var. Yaşadığımız sorunlar var. Güncel can yakıcı sorunlar var. Ve hukukçular toplum herkes sizin şikayet ettiği bazı konular var. Hatta yargıçların şikayet ettiği, yargı içinde çalışan personelin şikayet ettiği ceza infaz memurlarının, mübaşirlerinin herkesin şikayet ettiği sorunların tamamını konuşmak, yazmak üzerinde düşünmek üzere İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından bir yarışma açıldı. Yarışma programının adı Türk Yargı Sistemi'nin sorunları ve çözüm yolları. Bu yarışma programına biz de e, hukuk güvenliği programı olarak, hukukun takvimi programı olarak e, bütün yurttaşları, e, bütün hukukçuları, avukatları, yargıçları, emekli yargıçları ve, ve akademisyenleri herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Bu yarışmanın son, sonunda elde edilecek. Veriler toparlanacak, raporlanacak ve Türkiye'deki tüm ilgili birimlere, kurumlara gönderilecek. Ayrıca kitap haline getirilecek. E, bu yarışmanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için. Bu, bu yarışmaya başlayayım. katılmanın koşullarını ve yollarını da İstanbul Barosu sitesinden ulaşabilmek evet, mümkün. Evet, web sitesinde açık bir şekilde evet. tüm koşullar. Herkese hoşçakalın üzerinden. diyelim. Programın hazırlanmasında e, emeği geçen bütün Açık Radyo çalışanlarına ve başta Andre'ye çok teşekkür ederim. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ben de bütün dinleyicilerimize bizi dinleyip vakit ayırıp dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.